Sana da daha önceki kitapları hem tasdik edici hem de onları denetleyici olarak bu kitabı gerçeğin ta kendisi olarak indirdik. O halde bütün ehli kitabın aralarında Allah'ın sana indirdiğiyle hükmet. Sana gelen bu hakikati terk edip de onların keyiflerine uyma. Her biriniz için bir şeriat ve bir yol tayin ettik. Eğer Allah dileseydi Hepinizi bir tek ümmet yapardı. Fakat o, size verdiği farklı şeriatler dairesinde sizi imtihan etmek istediği için ayrı ayrı ümmetler yaptı. Öyleyse durmayın. Hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Zaten hepinizin dönüşü Allah'a olacak. O da hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyleri size tek tek bildirecektir. Haklıyı haksızı iyice belli edecektir. Ve şu emri indirdik. Aralarında Allah'ın sana indirdiği ahkâm ile hükmet. Sakın onların keyiflerine uyma ve Allah'ın indirdiği hükümlerin bir kısmından seni caydırmalarından sakın. Şayet yüz çevirirlerse bil ki Allah, onları bazı günahlarından dolayı musibete uğratmak istiyordur. Zaten insanların birçoğu Allah'ın emrinden dışarı çıkmaktadırlar. Yoksa cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Fakat kesin olarak iman eden insanlar için Allah'tan daha güzel, daha doğru bir hakim bulunabilir mi?